Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatürk. Cumanız mübarek olsun. Size Medine-i Münevvere'den kucak dolusu selamlar, dualar. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiretinizi mamur eylesin. Sizi iki canda mesut ve bahtiyar eylesin. peygamberimiz i Efendimiz Hazretleri'nin tabi Medine-i Münevvere'si yeryüzünün en güzel beldesi durumunda bizim Osmanlı şairlerinden birisinin söylediği gibi efendim bende medfundur deyil eflake fahreler zemin yani bağrında yattığı için göklere yeryüzü övünüyor. Sakın su-i edepten küy-i mahbub hüdadır bu dediği gibi Nabi isimli büyük şairimizin Allah'ın Habibi, Habibullah sevgili kulu muhammed Mustafa'nın mescidinde olmak, şehrinde, beldesinde olmak çok büyük bir şeref. Temenni ediyorum bu güzel, mübarek, muhteşem, nurlu mahalleleri hac yaparak, Peygamber Efendimiz'i ziyaret ederek inşallah sizler de görürsünüz bu güzel günleri yaşarsanız. Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimiz'den sonra Müteadid defalar sağına, efendim, arkasına doğru genişledi, genişledi, genişledi. Bugün çok e, muazzam bir e, boyuta ulaştı. Eskiden e, Medine-i Münevvere'nin etrafına e, emniyet için surlar yapılmış. Adeta o e, eski surların hudutlarına, kapılarına kadar, yani eski Medine şehri sanki, e, tabii Kıbrı tarafı hariç, ee, sanki e, mescidi nebevi olmuş gibi Efendim Burada e, şu anda çok e, miktarda Türk hacıları var Efendim ve onların özel renkli kıyafetlerinden yeşilimsi Efendim yazık kıyafetlerinden hemen anlaşılıyor samimi Efendim ibadet aşkıyla dolu davranışlarından hemen e, herkes biliyor Hatta satıcılar, Efendim rakamları söylerken karşıdan gelenin Türk olduğunu anlayınca Türkçe rakamlarla söylüyorlar. Efendim, e, kendisi Türkçe bilmese bile rakamlar Türkçe eee öğrenmiş ve ona göre oluyor. Çok tatlı günler. Ve tabii hacılar da yavaş yavaş hacı yapmış oldular. Hacci ekferz yaptılar. Yani normal bir haccın sevabının 70 kat fazlası olan bir hac oldu bu sene çünkü peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurmuş eğer hacıların Arafat'a çıktığı gün cuma günü olursa o zaman hacı ekber oluyor hacılar bu haccı ekberi yaptılar daha önceden Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmiş olanlar olabilir onlar ciddiye geçip Türkiye'ye döndüler tabi siz Türkiye'den zaman zaman tanıdıklarınız hacıları karşılıyorsunuzdur Efendim, onların getirdiği zemzem sularından dualar ederek içiyorsunuzdur, fırmalardan yiyorsunuzdur, tespitler elinizdedir. Ama halen buralarda Medine-i Münevvere'yi de ziyaret etmiş olan hacı kardeşlerimiz var. Ve onlar da artık uçaklar sırası geldikçe yavaş yavaş dönüyorlar. Akşamları burada bir evde sohbetler ediyoruz. Toplayabildiğimiz kadar efendim hacı kardeşlerimizden veyahut Medine-i Münevvere'de görevli burada çalışan kardeşlerden güzel muhabbetli toplantılar oluyor. Elimizdeki kitap kitab Tevvabin yani Allah'a dönen, tevbe eden kulların kitabı. Çok da güzel konular var içinde ve çok da güzel hazırlanmış bir kitap dipnotlarıyla. Çok ilmi usullere riayet edilerek hazırlanmış hakikaten istifade de ediliyor. Ben de şahsen okurken duygulanıyorum. Dinleyenler de duygulanıyor. Bu cuma sohbetinde hatırmaşı şu geldi ki e, muhterem e, dinleyiciler yani biz tevbe deyince elimizi açıp tevbe yarabbi demek diye düşünüyoruz. Ama bu büyük alim efendim zatın yazmış olduğu bu tevbekarların kitabından anlaşılıyoruz. Anlıyoruz ki bu tevbe bu kadar basit bir olay değil. İnsanın hayatında bir dönüm noktası. Yani hayatı değişiyor. Bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en büyük düşmanlığı yapmış. Düşmanlığı yıllarca sürdürmüş. En büyük mücadeleyi vermiş. En azılı hasım durumunda olan insan hidayet Geliyor, gönlüne hidayet e, güneşi doğuyor, bir dönüş yapıyor ki ondan sonra e, en iyi Müslümanlardan birisi oluyor. Hayatını ve malını kat kat fazlasıyla evvelce İslam aleyhinde harcarken kat kat fazlasıyla İslam için harcamaya başlıyor. Yani hayatında muazzam bir değişme oluyor. Bu e, tevbe olayındaki Türkiye'deki ve buradaki anlayış farkından Hatırıma geldi ki bir noktayı e, kuvvetli bir şekilde vurgulayarak e, açıklamakla açıklamam lazım. Bu tevbe sözle yapılan tevbe yarabbi denilen bir olay değil. Sakın biz bunu böyle anlamayalım. Evet tabi iyi bir Müslümanın da e, her gün yaptığı hareketlerden, söylediği sözlerden, insanlarla münasebetlerinden, beşeri efendim münasebetlerinden dolayı hatalı davranışları olabilir. Ve biz e, kitaplarımızda büyüklerimizin nasihatlerini dinliyoruz, sizlere de naklediyoruz. İnsan sabahleyin o gün ne yapacağını planlamalı. Bugün Allah için ne yapabilirim diye. Tamam. Bir de akşamleyin o günün muhasebesini yapmalı diyoruz. Yani bugün Allah için neler yapabildim? Allah'ın rızasını kazanacak şeyler yapabildim mi? Yoksa Allah'ın razı olmayacağı hatalı şeylerim oldu mu diye düşünecek tabii. Hatalarına pişmanlık duyacak. Efendim tevbe ve istiğfar edecek. Bu tamam. Fakat asıl tevbe insanın hayatında bir dönüm noktası oluyor. Yani azılı bir e, İslam düşmanı iken bir insan bakıyorsunuz birden birden değişmiş mübarek bir mücahit olmuş ve çok büyük başarılar sağlayan bir insan haline gelmiş. E, hepinizin duyduğu bir isim olduğu için söyleyebilirim. Biliyor musunuz ki Peygamber Efendimiz'le en büyük böyle acı ve çok eza verici mücadeleler yapmış olan ve öldürülmüş olan Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani en azılı hasımlar Müslüman oluyorlar. Bir olayı naklediyor kitap. Hazreti Ömer Emirül müminin olmuş, İslam orduları Azerbaycan'a dayanmış, Afrika'ya efendim geçmiş vesaire efendim İran e, tarafları fethediliyor. Emirü'l Müminin Mekke'nin e, eski İslam düşmanları Medine'ye vere ordu tertip etmiş getirmiş olan Ebu Süfyanlar ve diğer eşrafı çok itibarlı, soylu, hasetli nesepli insanlar Hazreti Ömer'i ziyarete geliyorlar. Hepsi Müslüman olmuş. Hepsi değişmiş. Hepsi hayatında öyle bir tevbe ile tevbe etmiş ki iyi Müslüman olmuş. Emirü'l Müminin Hazreti Ömer'e geliyorlar. Fak izin istiyorlar huzuruna girecekler, ziyaret edecekler. Ama Hazreti Ömer Bilal Habeşi gibi Habeşistan'dan gelmiş ve Mekkelilerin kölesi olduğu bilinen köleyken efendim, Ebu Bekir Sıltık Efendimiz'in parasını verip ödeyip satın alıp da azal ettiği bir şey. İşçi yani Bilal-i Habeşi'yi, Sühey ve Rumi gibi insanları öncelik tanıyıp huzuruna almış. Kureşliler şaşırmışlar. Demişler ki, ya biz Kureyş'in ensabı çok güzel olan soylu kişileriyiz. Eşrafındanız. Şu emir-i mümininin yaptığı işe bak. Ben ömrümde böyle gün görmedim ne biçim iş ki en söyle insanlar kapıda bekliyor ama köleler onların köleleri yani emir mümininin huzuruna alınıyor ne acayip iş deyince, içlerinden efendim birisi kalkıyor diyor ki bakın arkadaşlar biz eğer birisini azarlayacak ve birisinde kusur bulacaksak kendimize kusur bulalım Allah'ın emri ve daveti hepimize eşit olarak geldi Allah'ın tebliği İslam dini hepimize eşit olarak geldi onlar davete icabet ettiler, biz icabet etmedik. Onlar süratle Resulullah'ın yanına koştular, biz çok geç kaldık. O halde e, yani eşit şartlarla e, önümüze imkan geldi ama fırsatı değerlendirmeyen biziz. O halde kusur bizdedir, biz kendimize kusur bulalım diyor. Tabi haklı bir itiraf bu diyor ki biz bu köle de olsa bu şahısların artık kabına erişemeyiz, derecesini yakalayamayız onlar bizden İslam'da katkan önce İslam'da bizden kıdemleri var dereceleri yüksek. Bunun çaresi ancak diyorlar eğer cihada yönelebilirsek, Allah'ın dinini yaymak için malımızla, canımızla var gücümüzle gayrete yönelebilirsek belki dünyada fırsatı kaçırdık onlardan geriye kaldık ama inşallah ahirette yanlarında oluruz, onlar gibi güzel dereceler yakalarız diyorlar ve Mekke mükerremeyi bırakıyorlar efendim e, ailelerini, köşklerini, kasırlarını bahçelerini, imkanlarını ailece hepsi efendim kalkıp o zaman cihadın yapıldığı bölgelere hicret ediyorlar ve hakikaten efendim çok tarihe geçen güzel cihatlar, mücadeleler de yapmışlar hepsi. Yani bir ara İslam'la çarpışmış olan insanlar İslam'ı yaymak için çok güzel mücadeleler vermiş. Onlardan birisi şey işte Halid bin Velid radıyallahu ahu harbinde Müslümanların dağılmasına sebep olan hücumları yapan büyük komutan. Ondan sonra İslam'ın yayılması için ne kadar büyük mücadeleler vermiş oluyor. Tabi tarihi olaylar tarih niçindir? Efendim, kıssadan hisse almak içindir, ibret almak içindir. Tarih ilminin büyük faydalarından birisi budur. Tarihi olayların incelenmesinde çeşitli faydalar var. Birisi de biz hele İslam tarihi bahis konusu olunca oradaki olaylardan ibretler çıkartıp günümüze taşıyacağız. O halde bu olaylardan ibret alarak günümüze taşıyacak olursak ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki İslam bizim için de aynı durumda. İslam bize de arz olunmuş. Allahu Teala Hazretleri kullarını cennetine davet ediyor. Cehennemden korumak için peygamber göndermiş. Kur'an-ı Kerim indirmiş. O peygamberine kendi kelamı kadimini indirmiş. Biz buna muhatabız. Davetliyiz. Binaenaleyh Kureyş'in eşrafı gibi efendim daveti geriye bırakıp da efendim Kureyş eşrafının evlerinde kölelik yapan insanların onlardan manevi bakımdan öne geçtiği gibi bir duruma biz düşmeyelim. Biz de Allah'ın dinine hizmet edelim. Efendim canla başla çalışalım. Maddi ve manevi bakımdan Allah'ın Teala hazretlerinin efendim dinine var gücümüzle yardım ederek, hizmet ederek, cihat ederek efendim Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım diye biz de buradan kendimize bir pay çıkartabiliriz. Biliyorsunuz cihat deyince tabii hemen herkes e, savaşı düşünür. Ama cihat savaştan çok daha geniş bir kavramdır. Yani İslam için yapılan her türlü gayret ve çalışmaya biz cihat diyoruz. Hatta insanın kendi nefsinin içinden gelen kötü arzuların efendim, karşısına çıkmasına. Kendi nefsiyle mücadele etmesine de cihat diyoruz. Hatta hadis-i şeriflerde insanın nefsiyle mücadelesine cihadı ekber denmiş. Bunları unutmayalım. Yani bugün hem cihat var, düşmanlarla savaş var. Efendim e, Kafkasya'da efendim savaş tehlikesi var. Fiilen Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz çarpışıyor. Olsun Ersek'te fiilen sıcak savaş var. Dünyanın her yerinde Müslümanların efendim dertleri var, sıkıntıları var. Ve müslümanların birbirlerine yardımcı olması lazım. Bir müslüman kadınının bile şerefi esir olmaması, düşmanın elinde olmaması o kadar önem kazanıyor ve dünyanın herdeki her yerindeki müslümanların onun yardımına elinden geldiği şekilde nasıl yapabilecekse yardımı koşması gerekiyor diye efendim e, fıkıh, İslam hukuku Allah'ın efendim ahkamı bunu gösteriyor bize. O halde biz de Allah'ın rızası kazanmaya çalışalım. Allah'ın rızasını kazanmak için plan yapalım. Zihnimizi efendim, o tarafa sevk edelim, tefekkür edelim. Çünkü tefekkür de çok büyük ibadet. Biz de elimize gelen fırsatları kaçırmayalım. Sevap kazanma fırsatlarını kaçırmayalım. Ömrümüzü yanlış yollarda geçirmeyelim. Tabii insan Türkiye'deyken Türkiye'nin hele yaz mevsimi Deniz mevsimi başladı. Herkes açık saçık efendim serinlemek için denizlere falan gidiyordur. Efendim e, plaj olan şehirlerde, kıyı şehirlerinde. Türkiye'deki insanların havası başka. Türkiye'deki insanların dini haleti ruhiyesi, efendim buradakiler gibi değil. Buraya gelen hac yapan, Peygamber Efendimiz'i ziyaret eden insanlar. Biraz daha hayatın manasını anlayabiliyor, ölümü ve ölümden sonrasını düşünebiliyor ve ona göre efendim çalışma yapması gerektiğini anlayabiliyor. Türkiye'deki o zevk ve sefalar insanlara bunları düşünmeyi efendim e, unutturabilir, bunları zihinlerinde geriye itebilir. Muhterem Kardeşlerim, kendi hayatınıza dikkat edin. Nasıl bir insan olarak yaşadığınıza dikkat edin. Ve bu yaşantınızı Allah'ın sevip sevmediğini kendinize sorun. Allah bu yaşantınızdan memnun mudur? Ve Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman Allahu Teala Hazretleri size ithab edecek? Allah saklasın, böyle bir duruma düşürmesin. Yoksa sizi tartif mi edecek diye düşünün. Allah'ın huzurunda yüzünüzün ak olacağı. Allah'ın rızasını kazanmanıza sebep olacak işler yapmaya yönelin. Hayatınızın temelinde, yapısında bir yanlışlık varsa bu temel yanlışlığı değiştirin. Bir büyük tevbe ile efendim hani bir Mekkeli müşrikin dönüp de imana gelip de en ileri safta efendim bir mücahit komutan olması gibi efendim siz de hayatınızı değiştirin. Ne var? Yani Amerikalıya benzeyip, Avrupalıya benzeyip, Fransız'a benzeyip Al Alaturka, Alapranga ayırımlarıyla efendim, e, dünyevi şeylerle efendim, batıl felsefelerle efendim, ömrünüzü heba etmeye ne lüzum var? Hayatta asıl olan, gün gibi aşikar olmuş olan, bilimsel çalışmalarla ortaya çıkmış olan bir gerçek var. Nedir? İslam'ın hak oldu. olduğu. İslam'ın ahkamının Beşriyetin beklediği ahkam olduğu, insanlar arasındaki hakiki kardeşliği, samimiyeti, istismarın önlenmesini, efendim, emperyalizmi yok edecek olan e, hükümleri ihtiva eden dinin efendim, insanları hem ruhen, hem bedenen, hem maddeten, hem manen, her yönden faydaya yöneltecek ahkama, her çeşit konudaki ihtiyaçlarını karşılayacak efendim ahkama sahip yegane dinin İslam olduğunu artık e, Avrupalılar da, Japonlar da Hintlilerin müdeklikleri de dünyanın her yerindeki araştırmacılar itiraf ediyorlar ve Müslüman oluyorlar. E, biz ecdattan bu büyük, büyük nimete mazhar olmuşuz. Hazinenin içindeyiz. Efendim Miras olarak bu hazine bize zenginlik olarak intikal etmiş. O halde İslam'ın kıymetini bilelim. Bir Avrupalı kadar, bir Amerikalı Müslüman kadar, bir Fransız profesör kadar, efendim bir Fransız Müslüman filozof kadar Yok mu bizim şeyimiz, yani elimizde imkanımız bu meseleleri kavrayacak. Elhamdülillah Allah bize zeka vermiş, tefekkür kabiliyeti vermiş. Hayatımızdaki yanlışlıkları döndürmemiz gerekiyor. Büyük bir değişiklik, hayatımızda büyük bir enklap yapmamız gerekiyor. Ve Allah'ın rızası yoluna girmemiz gerekiyor. Ve bir tek şeyi düşünmemiz gerekiyor. Yaptığımız her işi Allah rızası için yapmak. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki kim? Allah için alır, Allah için verirse. Allah için sever, Allah için kızarsa. Böyle zıt fiilleri söylüyor. Neden? Yani her şeyi Allah için yaparsa demek. Bir insan birisini seviyor. Neden seviyor? İyi bir insan, faziletli bir insan. Allah için seviyorum. Ama... Esmer renkli, kıvırcık, Afrika'dan gelmiş sence olabilir. Ama faziletli seviyoruz. Ama falanca adam da büyük bir artist, efendim çok efendim bilmem zengin, milyarları var, köşkleri var ama pespaye bir hayat sürüyor. Yani Allah için sevmiyoruz. Çok da yakışıklı. Olsun sevmiyoruz. Allah için sevmemek, Allah için sevmek, Allah için almak, Allah için vermek. Yani her yaptığımız işi Allah için yapmak. Ölçü budur. Allah'ın varlığına, birliğine iman ettikten sonra Resulullah muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun gönderdiği gerçek bir elçi olduğunu, Resulullah olduğunu, Allah'ın hak Resulü olduğunu inandıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e sarıldıktan sonra hayatınızda iyi bir Müslüman olmak için tek bir prensip var. Her yaptığınız işi Allah rızası için yapacaksınız. Allah'ın rızasını bulmak için de bizim bütün konuşmalarımızda değindiğimiz bir nokta var. ilim gerekli. İlim olmadan insan doğruyu eğriden ayırt edemez. İnsan aklı çok yanlış şeylere. Hatta öküze buzayiye bile tapmış. Tarih boyunca Mısırlılar tapmış. Hintliler hala tapıyorlar. Yani öküze tapılır mı? Boynuzlu, böh, yani, efendim derisinden pabuç yaptığımız bir mahluka tapılır mı? Sevgili dinleyiciler. Ama insan aklı bunu efendim, Tanrı diye karşısına alıp da tapınmayı insana makul gösterebiliyor. Hala bu inancın peşinde giden insanlar var. Demek ki aklın Vahiy ile takviye edilmesi lazım, vahiy ile irşad edilmesi lazım. İnsan aklını kullanacak ama Kur'an-ı Kerim'in ışığında, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin, sünnet-i yolunda kullanacak aklını, doğru yolu bulacak, doğru yolda yürüyecek, her yaptığı işi Allah rızası için yapacak. O zaman ne oluyor? O zaman kişi ruhen mutlu oluyor, ailece mutlu oluyor bedenen sıhhatli oluyor. Bir Müslüman iyi Müslümansa bakıyorsunuz aksakallı 100 yaşını geçmiş 110 yaşında camiye hala efendim, e, sabah namazını evinde kılmadan tıpış tıpış gidip geliyor. Neden? İman kuvveti Müslüman olarak yaşamanın verdiği şey, ciğeri temiz, kalbi temiz, midesi temiz, vücudu sıhhatli, kendisini yıpratmamış, o kadar yaş yaşıyor. Beden de sıhhatli oluyor, toplum da mutlu oluyor, hırsızlık olmuyor, rüşvet olmuyor, aldatmaca olmuyor, istismar olmuyor. Ve beynel miler münasebetler de intizama giriyor. Milletler birbirlerine şu fani dünya için, yemeye, efendim, yemek için birbirlerine saldırmaya girişmiyorlar. İslam olduğu zaman her şey... Efendim, toplum da düzene giriyor. İnsanın dünyası ve ahiresi, ahireti mutlu oluyor. O halde özet olarak hepinize en iyi dileklerimi sunarak şunu hatırlatıyorum. Hayatınızı lütfen bir kontrol edin. Allah'ın rızasına uygunluğunu ve Allah'ın huzurunda hesap verecekmişsiniz gibi düşünün. Bu hayat tarzımı Allah sever mi, sevmez mi diyin. Eğer sevmeyeceği bir durumdaysanız bir sağlam dönüşle dönüş yapın. Dün akşam bir sarhoş saatin. Ya böyle tevbesini de okumuştuk. Ne büyük kahramanlıklar yapıyor. Keşke vakit geniş olsa da. Onları da uzun uzun anlatsak. Nasıl tevbe ediyor içkiyi? Her gün içermiş. E, sopasını yermiş. Hapse atılırmış. Ama gene fırsat buldu mu gene içermiş. Ama nasıl tevbe ediyor? Nasıl cihat ediyor? Nasıl büyük başarılar kazanıyor? İşte hayatınızın büyük tevbesini, tevbe-i nasuhunu, gerçekleştirmemiş iseniz gerçekleştirin. Eğer o gerçek tevbey yapmış, Allah yoluna yönelmişseniz, o yolda yürümekteyseniz, o yolda sebat edin ve kalitenizi, İslami kalitenizi yükseltmeye gayret edin. Allahu Teala Hazretleri sizi hem ruhen hem bedenen, hem ailece, hem tüm toplum olarak, hem bütün dünyadaki insan nesli ve efendim insanlık olarak efendim hepimizi, hepinizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Allahu Teala Hazretleri Size gönlünüzce gönlünüzün muratlarını ihsan eylesin. Dünyada ahirette efendim dileklerinizi ihsan eylesin. Kimsenin önünde hor ve zelil duruma düşürmesin. Ahirette de hesap gününde mahşer gününde de mahcup duruma düşürmesin. Hepinize Allah'ın selamını rahmetini bereketini dilerim. Şen ve esen kalın. Nice nice cumalara bayramlara mübarek günlere erişin. Böyle güzel haçlar ömeler yapmak sizlere de nasip olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.